591. konu, Hazreti Ömer'in adaleti, halife Hazreti Ömer'in kadıya, sıradan bir Müslümanla beni bir tutmak zorundasın, demesi, Hz. Ömer ile Übey bin Kab arasında bir anlaşmazlık çıktı, Hz. Ömer, aramızda birisini hakem yapalım, dedi ve böylece Zeyd bin Sabit üzerinde karar kıldılar, sonra kalkıp onun yanına gittiler, Hazreti Ömer, Zeyd'e, biz bir konuda anlaşmazlığa düştük ve aramızda hükmetmen için de sana geldik, seni çağırtmadım çünkü davacılar hakemin ayağına gider dedi. Zeyd bin Sabit, odanın üst başını göstererek, ey müminlerin emiri, şöyle buyur dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer ona, bu yaptığın bir adaletsizliktir. Çünkü benim de hasmımla yan yana oturmam gerekiyor dedi. Sonra ikisi birlikte Zeyd'in önünde diz çökerek oturdular. Übey'i, iddiasını söyledi. Hazreti Ömer de bunu inkar etti. Zeyd Übey'e dönerek "Emirülmü, Minnie'ni yeminden affet. Zaten bunu ondan başkası için de istemem." dediyse de Hazreti Ömer yemin ederek şunları söyledi: "Zeyd, Ömerle en sıradan bir Müslümanı bir tutmadıkça kadılık görevinde bulunamaz. Übey bin Kabile, Hazreti Ömer bir hurma bahçesi hususunda ihtilafa düştüler. Aralarında çekiştiler. Bunun üzerine Übey ağlayarak hem davacı hem de kadısın, senin hilafetinde böyle mi olmalıydı ey Ömer?" dedi. Hazreti Ömer de, o halde ikimiz için, Müslümanlardan hangisini istiyorsan onu hakem tayin et, dedi. Übeyiz, ben Zeyd'i hakem tayin ediyorum, dedi. Hazreti Ömer de bunu kabul etti ve böylece kalkıp ikisi birlikte Zeyd'in yanına gittiler.